بِجَلَّ الْمَخْيَفِ هُوَ بِهِ لُومٌ بِهِ عَالِمًا عَاشَ فِي الْعِلْمِ دُهُورًا يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِبَذْلٍ حَتَّى الْبُحُورُ رَبِّ الْعَالَمِينَ yani ancak hüccet ikamesinden sonra şahsın alacağı isimler veyahut da fiilin alacağı isimler hüccet ikamesinden sonra bunda da nereye kadar gelmiştik? Nifak <gülüyor> Nifak yani, babında değil mi? 38. Bab <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nifakın hüccet ile bir alakası var mı babı? ارتباط وفي سورة البقرة ذكر تعالى في أولها آيات في صفات سادات وكبر المنافقين ثم ذكر مقلديهم الصم البكم العمية بعد ذلك وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال تعالى ولكن المنافقين لا يفقهون وقال تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون وقال تعالى وقالوا ربنا إن أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلون السبيل قال ابن سُحْمان في كشوفهتين نقلا عن ابن القيم من كتاب اجتماع وشئ إسلامية ونقل ابن القيم أن شيخ, شيخ ابن تيمية أن ابن أن المنافقين نوعان <gülüyor> yani nifakın hüjjet ikamesiyle irtibatı var mı yok mu? Elbette var ha, çünkü nifak zaten nedir? Ha, yani zahiren İslamı İslamı izhar etmek ama ba yani ama kifri iptal etmek. Tabii elbette yani bu ancak Risaletin ulaşmasından sonra mümkün olur. Yani İslam'a girdikten sonra Müslümanlıktan sonra tabi istilahen ha nifak yoksa lügaten nifak aldığın zaman elbette lügaten nifak risale öncesi de var olabilir ama istilahen aldığın zaman o zaman nifak şer'i anlamıyla yani zahir yani İslamı izhar eden ama küfürü iptal eden hani nifakul ekber manasında aldığın zaman o zaman elbette bu ancak risalet sonrası mümkün olur Dolayısıyla insan yani bir kişi, münafık isminde ancak ne hücecik amisen sonra alır. Münafık ismini. Münafık isminde ancak neyle alacaktır? Yani var olan alametlerle, yani nifak alametleriyle. Ha şimdi diyor ki burada bu ayetler hepsi e, münafıklar hakkında gelmiş ayetler. Ne yani niye bu babuğa getirmiş e, Şeyh Ali bin Khudayir? Şeyle, kitap, ha, kitap başlığıyla, şersi irtibatınların münasebeti, yani hücre dikamesinden sonra nifak ismi var olacaktır. Ama münafıklar yani tek cins değildir. Birincisi yani zahiren İslam'ı şey diyorlar, izhar ediyorlar ya, hakikatte yani fehmetmiyorlar, yani <gülüyor> hakkı yani fehmetmiyorlar, bilmiyorlar, foketmiyorlar inne'l munafiqina lakazibun yalancılar. Walakin'l munafiqina la yafkahun Sonra ikinci bir sınıf var. Onlarda kimlere vakkalurabbana inna ata'na sadatana Onlar bizi. Yani o zaman bir burada iki sınıftan bahsediyor. Zaten eee İbn İmam-ı Rahimullah'tan da getirdiği sözde zaten iki cins. Yani bir münafık olanlar yani kendi bilinçli surette bir de ne onlara tabi olanlar. Onların yolunu izleyenler. Yani nifakta da onların yolunu izleyenler. Dolayısıyla diyor ki burada iki türdür nev'an men absara sonra ama ve bunlar bir birinci sınıf görmüşler hakkı tanımışlar bilmişler sonra ne ha kölleşmişler. yani onu görmeyen yani görmüşler tanımışlar hak olarak ama yine de onun doğruluğunu yine de ha idrak edememişler tamam yani, yani o manada körleşmişler u akarra thumma ankara önce ikrar ediyorlar sonra da inkar ediyorlar işte bunlar diyor buru usu ehlin nifak u emmetuhum bunlar işte nifak ehlinin başları ve imamları bu bir sınıf nifak munafıkların arasında Ve ikinci sınıf duafa ul basair yani idrakta idrakları zayıf olanlar u mukallidetil etba bi menziletil en'amul bahaim bunlar ne Mukallit, onlara tabi olanları o diğerlere, o imam, o nifakta imam olanlara, bunlar aynı hayvanlar menzilesinde. Yani o baştaki adamlar onlara iplerini, ipleri kafalarına bağlamış, çekiyorlar arkalarından. Aynı hayvanlar nasıl sahibi istediği yere yönlendirir, çeker, aynı onlar gibi. Burada münafıkları, en yani iki ayırıyor bir imamları iki de yani tabileri. bütün cahiller böyledir yani yani cahili ehli böyledir imamları vardır ve imamların yolunu tabi olan onları taklit eden tebaları vardır. Onlar da hayvan menzilesindedir. Kendileri akledemedikleri için kendileri yani izledikleri yolu belirleyemediklerinin ötürü hakkı batılan ayrı edemediklerinin ötürü vesaire. O kale Şeyh Muhammed İbn Abdullah rahimullah, ma enne ekser el ve'l munaafikin lem yefhamu hucete Allah ma iqamaha Yani hucetten ikamesi gerçekleşmiş. Yani belki o o o yönden burada getiriyor Şeyh Ali bin Hudeyr. Yani hucet ikamesi gerçekleşiyor. Hücret ikamesi gerçekleştiğinde ötürü de ne ismi alıyorlar? Münafık ismini alıyor. Lakin hücret ikamesini fehmediyor mu? Hmm. Fehmetmiyor. Ne manada fehmetmiyor? Yani fehmetmiyor yani onun doğruluğunu, onun yani aslen muradını idrak edemiyor. Tamam mı? Hüccetin muradını idrak edemiyor. Yoksa fehmediyor şey manada fehmetmesi gerekiyor mu? Yani anlamak, yani kendi dilinde, logatında, kendisine ulaşma manasında Gerek gerekiyor. gerekiyor elbette. Yani onu kastetmiyor. Lem <gülüyor> yefemu hücceti Allah. Elbette hücceti Allah'a yani hücceti fehmediyorlar. Lugaten manasını. Yani orada o lafızın lugatta ne manaya geldiğini onu anlıyorlar. ha Onu fehmediyorlar. Lakin o'nun delaletini, muradını yani maksadını vesaire senden ne talep ettiğini onu onu an, onu anlayamıyorlar. O manada da etmiyorlar, fehmetmiyorlar ha. Elbazen yani hüccet kendilerine ulaşmış ama hücceti zahiren de kabul ediyorlar. Munafık hücceti zahiren kabul ediyor. lakin hakikatlerini anlayamıyorlar. Anlayamadıkları içine ne ediyorlar? İnkar ediyorlar. Tabi şimdi bir de aslen munafığı yani oluşturan nedir? Ben Fatih'dir. Onun için Mekke devrinde munafık yoktu. Münafıklık Medine'de yani ortaya çıktı çünkü münafıklık doğrudan İslam hakimiyeti, Müslümanların hakimiyetiyle doğrudan bir ilişkisi var. Müslümanlar hakim olduğu için o kendi küfrünü iptal etme mecburiyetinde. Yoksa zaten kafirler hakim olsa küfrünü izah eder. Ama o Müslümanların hakimiyeti o kendi menfaatlerini koruyabilmesi için küfrünü gizleme mecburiyetinde kalıyor. Dolayısıyla gizliyor İslam'da da izah ediyor. Tamam. Dolayısıyla şimdi burada yani مَا en اَكْثَرُ كُفَرُ مُنَافِق۪ينَ kafir ve münafıktan ekserler لَمْ يَفْهَمُوا حُجَّتَّ Allah, Allah'ın yani hücceti fehmetmiyorlar. مَا قِيَامِهَا اَلَيْهِمَ Ama bununla beraber hüccet yine ondan üzerine kaym oluyor. Yani hüccetin fehmedilmesi ikamesi için şart değildir. ha, Tamam. Ama tabi bu dediğim gibi şey manada değil. Yani kendi dilinde, lugatında ulaşması lazım ki anlayabilsin elbette. yani Orada o lafı, lugatın lafızın de, de şeyti murad edildiği anlaşılsın. Kemekale taala em tahsubu illa an'am belhum sabila. Yoksa sen onların eserinin işitip aklediciğini mi zannediyorsun? Yok, ha? inhum illa an'am onlar hayvan gibidir belhum adallu sabila. Onlar daha da yani hayvandan daha da yani cahil yani dalalet üzere manada hayvanlar hani dalalet üzere olmaz hayvanları böyle bir şey nispet edemez ama hayvan nasıl kendi faydasını ha, kendisi için yani kendi maslahatını e, dünya ahiret manasında ha, yani insanla kıyasladığın zaman hayvanını şey demez tartamaz çünkü hayvanın yani beli, belirli dürtüleri vardır onların ardından gider bunlar da hayvan gibi yani o hevayi, nefsani dürtülerin peşinden koşuyorlar başka bir şey de yaptıkları. O manada yani hakikaten kendileri için dünyevi ahireti maslahatı zaptedemiyorlar, koruyamıyorlar, hapsedemiyorlar. O tafsilu'n nifaki hasbün ve ayyuha su'at etbahi. nifakın yani ayrıntıları elbette ne yani nifakın da türleri var. İtikadi nifak var, ameli nifak var ve yani nifak ehlinin türlerine göre sonra 39. bab ve bu salati halfe men qamet ali'l hucce hucet kıyam olmuş olanın arkasında namaz babı قال تعالى ولا تزول وزله وزر اخرى وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينه وَلَا تَزِيرُوا وَازِيرَةٌ غِذْرَ اُخْرَا Yani kimse, yani bir suçlu diğer bir suçlu, suçunu yüklenmez. Manası, o zaman burada yani babla alakalı nasıl? بَبُوا صَلَاتِي خَلْفَ مَنْ قَامَتْ عَلِي الْحُجَّةِ Hüccet kendisine kaymış, kayın olmuş olanın arkasına namaz babı. Aslen bu bab yani... Ee, bu kitaba çok münasip değil. Niye? Çünkü yani hücet ikamesi hücet ikamesi, ikamesi gerçekleşmiş olan arkasında namaz babu aslen yani şimdi bizim şey ne kitabın konusu? Yani, i̇sim. Yani, isim ama bu ne? Hüküm. Bu hüküm yani, tamam? Evet. Yani isim değil hüküm. Yani çünkü bir yani sen isim verdiğin birisinin arkasına namazı terk etme veya namazı kılman nedir? Hüküm. O ismi tealluk eden hükümdür. aslen yani artık Allah halim. El muhim burada şimdi vale taziru ve zira vezra Yani burada o zaman maksat ne? Yani bir imam var, bir de imama tabi olan var. Yani o zaman imama tabi olan imamın yani işlediği suçu taşımaz manasında. وَقَالَ تَعَلَى كُلُّ nefsin bime kesebet رَح۪ينَ Yani her bir nefis kendi kazandıklarına rehindir. O zaman bu ne? Yani burada imam eğer şey ise, yani imam bir masiyet üzere ise onun masiyeti ne? Cemaate, namaz kıldırdıklarını sirayet etmez, geçmez o manada ve Nabi Hurar teradılganı yani zalim imamlar hakkında falakum, yani onlar sizin namaz kaldırırlar, falakum, yani onlar sizin yani onlar size namaz kıldırırlar falakum, yani onlar sizin namaz kaldırırlar, falakum, yani sizin yani o zaman ne ha, bu sizin namaz kaldırırlar, falakum, sizin yani sizin namaz yani sizin lehinezidir. O yaptıkları hata onların aleyhinedir. O zaman senin, yani bu niye burada e, dil getiriyor? O zaman demek ki imamın haliyle cemaatin arasında doğrudan bir, zorunlu bir ilişki yok. Yani imamın hatası kendisinedir. Onun hatası kendisinedir. Onun hatası sana sırayet etmez. Tabi bu kimler hakkında? Emetül Caur yani zalim imamlar yani Müslüman zalim. Yani kafir değil kafir imam değil müslüman ama zalim facir, fasık yani bir masiyeti var ondan ötürü aslen kötülenmeyi hak ediyor tabi şimdi burada tabi babla birleştirmek için nazil etmen lazım yani bunların hüccette kayma olmuş hüccet kayma olmuş yani ama hüccet kayma olmuş ya o hüccet yani hüccetin kayma olduğu mesele şey bir mesele değil Hani insanı İslam'dan ihraç eden bir mesele değil. Bidatçı. Hani bidatçı ne manada? Yani İslam'dan ihraç etmeyecek bir bidat işliyor mesela imam. Hüccet kendisine kaym olmuş. Kayma olmasıyla beraber ismi hak etmiş. Ne olmuş? Mubtedi olmuş. Mesela. Yine de böyle birisinin arkasında namazın terki, yani terk edilmez. Çünkü onun o cerimesi ne? kendisinedir sana sırat etmez yani onu demek istiyor. Reval Buhariu. Ve قال البخاري باب meftuni المفتون والمبتدع. Böyle baş açmış. İmame'tul meftun yani fitneye düşmüş. Fetirel meful ne manada? Meftun yani fitneye düşmüş yani munharif manasında. Yani hak yoldan hak yoldan sapmış. Ve'l mubteda yani müebbidi. Ve قال Hasan yani Hasan Bakır ve aleyhi bidayatuhun sen onun arkasına kıl bidatı kendisi nedir? Bidatı kendisinedir. Ta işine bu dediğim gibi yani bu yani inhiraf ya da bu bidat birincisi ne yani onun dinin aslını bozacak olan bir küfür yani şirk mahiyetine bir bidat değil birincisi. İkincisi ve ama öyle yani birinci hal böyle diyelim. Bu birinci hal. O zaman kendisine hüccet ikamesi gerçekleş gerçekleşirse hüccet ikamesi gerçekleşten sonra ve bu açık, zahir bir mesele ise dinin aslında küfür şirk mahiyetinin bir bidat ise o zaman burada bu bahse dahil olmaz. Ha, ama eğer bu onun İslam'ını bozmayacak bir bidat ise o zaman ya dikamızı gerçekleşmemiştir. Zaten o zaman yani hüküm terettüp etmez. Veyahut da dikamızı gerçekleşmiştir. İsmi de almıştır artık. Yani muktede olmuştur. Yine de namazı arkasına terk edilmez diyelim. Yani burada şimdi Şeyh Albin Hoda'nın dediği gibi namaz terk edilmez. Çünkü onun bidatı kendinedir. Ha? Yani sana sırayet etmez. وَقَالَ شَوْكَنِي Rahimullah في شرح المنتقى قد ثبت إجماع أهل الأصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا ولا يبعد أن يكون قوليا على صلاة خلف الجائرين ورد إمام شوكاني رحمه الله صحابة دن وصحابة دون من دون يعني أنهم برابرون طابين دون فيل إجماعي نقل ديو fiil, icma ne demek? Yani öyle ya, yani o şekilde davrandıkları nakledilmiştir. Ona muhalef tabi davranış nakledilmemiştir. Ha. Ama diyor وَلَا يَبْعَدَ يَكُونَ قَوْلِيًا قَوْلِي kavli olması da diyor ha, uzak değildir. Yani ama sabit değil. Sabit değil ama قَوْلِي de olması uzak değildir. Çünkü bu manada قَوْلِي bazı sözlerde naklediliyor. Yani onlar şey olan, e, zalim olan imamın arkası namazı terk etmezlerdi. Zalim iman arkasında namazı terk etmezlerdi. Tabi bu, bu bu meselede bir görüş ya. Aslen yani bu terk etmezlerdi ne manada? Yani terki vacip değil manasında. Yoksa aslen seleften nakledilenler bidat ehli imanın arkasında namazın kılınmayı kılınmaması ha. Tabi ne ne durumda kılınmaması? Eğer seçeneği varsa. Yani eğer sen ehli sünnet olan bir imamın arkasında kılma imkanın varsa o zaman onu tercih etmen lazım. Hatta bu İmam Ahmet'ten nakledilir. Hatta yani bidatları küfür mahiyetinde olanların arkasında namaz kılmaya cevaz vermemişlerdir. Mesela İmam Malik Rahimullah'a kaderci bir imamın arkasında namaz kılmaya sorduklarını kılma diyor. İzin vermiyor. Yani bir o zaman bidatı ikiye ayırmamız lazım. Bir yani küfür olan bidatlar bir de küfür altı olan bidatlar. Artı bir de nasıl ayırman lazım? Bir de küfür olsa da yani hafi ve zahir olan bidatlar. Tam bunların her birini ayırt etmen lazım. Ta şimdi bunu burada getirmesi aslında çok da uygun değil. Aslında bunu daha sonraki kısımlarda getirmesi daha uygun olurdu Allah alem. Yani bu bidatları yani taksim etmen lazım. Her bidat aynı değiller ha. Bidat vardır mahiyeti küfür şirktir ve zahirdir bir bidat, Sonra bidat vardır, mahiyeti küfür şirktir ama mahiyeti hafidir. Sonra bidat vardır, küfür şirk değildir. Yani küfür ve şirk altıdır. Şimdi ona göre hüccet ikamesi de beyanda değişecektir. Yani zahir olup küfür ve şirk ve zahir olana hüccet ikamesi farklı olacaktır. Ona yani zaten Kur'an ve sünnette lafzen gelmiş olan muhtemelen, onun için zahir nasıl göstereceksin, arz edeceksin, o da nasıl ya kabul edecek de kabul etmeyecek. Ona göre de onun akabinde eğer o bidatında küfür olan bidatında ısrar ederse netmen ne lazım? Tekfir etmen gerekecektir. Ondan sonra arkasında namazda caiz olmayacak. Veyahut da ama işlediği bidatı evet şirktir lakin hafidir. Mesela Allah her yerde sözü gibi. Bu bir bidat. Allah her yerde demek bidat. Ve bunu bugün ümmet yani bütün ümmet bu şeyi kullanıyor ama kafi yani yani aslen o cismen her yerde onu kastetmiyor. Yani Allah yani o Allah yerden münezzehtir e o zaman Allah her yerdedir. Tabi cismen her yerdedir kastetmiyor aslen. Ama asıl onun küfür kendi zatından yani o söz kendi zatından aslen küfür yani Allah her yerde ama işte bu hafi meselelerde ha, hafi bidatlarda yani o zaman bu hafî, hafî olan bidatlarda yani küfür olan hafi olan bidatlarda bunlar da sadece yani belirli ayetleri zikretmek kafi gelmeyecektir. Çünkü zaten zahir değil. Apaçık beyan edilmemiş yani. Dolayısıyla burada daha yani daha şey daha etraflı bir hivar gerekli olacak. Yani onunla bir münazara işte ilmi delilleri getirmek. Yani onda daha başka bir tabirle ne etme gerekecek? Onda onun o görüşü destekleyen şüphelerini izal izah izah etmen gerekecek. O şüphelerin izalesi de yani belki çok uzun sürebilir, birkaç oturum sürebilir. Yani onda şüpheyi izal edinceye kadar Ha, belki sen onunla on kez oturman gerekecek, belki on beş kez oturman gerekecek. Hatta sen belki kafi gelmeyeceksin o şüpheyi onda izah etmeye. Başka yani kişiler, başka hocalar gelip onu, onunla görüşmesi gerekecektir. Ta ki onda şüphe zahir oluncaya kadar onda hüccet kaim olmuş olmaz. Tam hafî meselelerde. Hafî meseleler ister bu küfür yani, yani küfür şirk olsun veyahut da böyle olmasın. Hafi olan bütün meseleler yani dinde apaçık beyan edilmemiş. ha Bütün meselelerde asıl ölçü nedir? Yani o, o diğer tarafın, senin tartıştığın tarafın, yani hücceti ikam etmek istediğin tarafın, şüphe, o görüşünü destekleyen şüpheler, ha, görüşünü destekleyen, görüşünü bina ettiği o şüpheleri izale etmek. Tamam o zaman bunun da iki yönü var. Birincisi o şüpheyi izale eden şahıs, Tamam. Bir de ikincisi yani kendi o şüpheler bizzat kendileri. Ha o şüpheler zahir olmadığı sürece hücret kaim olmaz. Ha belki bu hiç olmayacak. Bu da mümkün. Ha, belki şüpheyi sen onda izah edemeyeceksin. Ha şimdi böyle şüphesini izah edemediğin bir daçın arkasında namaz caiz olur mu? Olur. Velev ki sen onunla mesela gittin konuştun. Ama şüphe zahir olmadı. Yine onun arkasına namaz kılman. Caiz olur yani. Ha, e, namaz kılanları da bundan men etmen doğru olmaz. Mesela sen şimdi gittin tartıştın ama o yani sen kendi yani o hak hak olanı ona karşı ispat edemedin. İspat edemedin yani. O yine sana bazı şüpheler getirdi. Sen de o şüphelere cevap veremedin. Ha şimdi sen tabii kendi şeyine göre sen diyorsun ki ben onlara ben ona izah ettim konuştum o kabul etmedi benden mesela. Ama öyle değil yani kabul etmedi ne kabul etmedi yani sen ona doğruyu hakkı yani artık beyan ettiğin izah ettiğinden o da inatlaştı ve kabul etmedi değil senin yani izahın kafi gelmedi kafi gelmedi Dolayısıyla ondaki şüpheyi izah etmedi düşürmedi ha şu, şu da şu maksat maksat değil ha yani yani onun kabul etmesi Ha, tamam ben artık tamam kabul ettim. Demek bu da onu o değil mesela yani o kastedilmiyor. Kastedilen yani sen on onun şüphesini getirdiği şüpheyi def etmiş olman. Yani aslen o artık sadece kabul etme durumunda. Ha, kabul etme durumunda. Yani o sana mesele o sana bir fiili isim olarak ispat etmeye çalışıyor. Sen de ona o fiilin. Yani o kelimenin fiil olduğunu ispat ettin. Çünkü fiilin ne? Alametleri var. Değil mi? Yani sen onu ispat ettin ki yani şu kelime fiil. O kabul etme mecburiyetinde. Tamam Ha yok ben, yani diyemez ya ben senden kabul etmiyorum. Mesele sen, ben değil. Mesele yani o şeyin onun ortaya ettiği şüphenin, yani zahir olması. Eğer izal ettiysen o zaman kabul etme mecburiyetini, kabul etmiyorsa o zaman o artık ısrardır, yani inatlaşmaktır. Ama aslında şu anda biz bu konuda değiliz yani. Bu daha sonra gelmesi lazım. Ama bu belki bir temhit olabilir. Ondan sonraki kısım, hücret sonra gelen hükümler ya, kitabı. Yani el muhim ha? burada yani bidat, ehlini, bidat ehli tek sınıf değildir. Ona göre değerlendirmeniz lazım. Onun için zaten burada da, şimdi önce bunu getiriyor, ve bu konuda sahabenin icmasını naklediyor. Bu zalim imamların arkasında namazın terk terk edilmediği yönünde icmayı naklediyor ve bu icmayı ulema naklediyor yani ama kimler hakkında yani nasıl naklediyorlar? Yani namaz terk edilmez yani namazın terki vacip değildir manasında. Yoksa Selef'te bidatçı bidat imam arkasında namazı terk etmişlerdir. Eğer onun seçeneği varsa yani daha iyi bir imam ol varsa onun arkasında namazı tercih etmişlerdir. Ama nerede mesela namazı terk etmemişlerdir? Mesela cuma namazında bayram namazlarında yani doğrudan yani idare ile bağlantılı olan namazlarda mesela viatta yani bütün toplumun yani katıldığı, iştirak ettiği namazlarda vesaire o namazları terk etmemişlerdir ama 5 vakit namazı yani başka bir ehli sünnet imamın arkasına kılabilecekse onu tercih etmiştir ve bu manada nakiller var yani. Sonra bu naklü Suhman an Şeyhi Abdül Latif مقرر له نقل اتفاق أهل O zaman burada niye birincisi naklediyor? diyor ee, Suhman Rahimullah Şeyhi Abdül Latif'ten rahimeullah'tan birincisi ilim ehli Cehmiye'nin tekfirinde ittifak etmiştir. Bu sahih. Yani Cehmiye'nin tekfirinde selefin ittifakı vardır icmaen Nerede ihtilaf düşmüş? Cehmiye'nin efradında yani muayyen tekfirinde ama mutlak tekfirde ihtilaf yok. Tabi Cehmiye'de yani burada Cehmiye'ne yani mah cehmi olanlar yani Allah'ın azim sıfatlarını atıl kılanlar yani onun sıfatlarının tamamıyla reddedenler bunların tekfirinde Selef arasında ihtilaf yoktur. وَاتْتِفَاقُمْ اَيضًا عَلَى اَنَّ الصَّلَاتَ لَا تَسُخْ خَلْفَ كَافِرٍ جَهْمِي Aynı şekilde yani cehmi kafirinin arkasına namazında sahip olmadığı yönde ittifak var. Yani bunu niye getiriyor? Yani o ayrımı yapmak için işte. Çünkü bidat, her bidat aynı değildir. Şimdi cehmilerin bidatıyla, mesela tek bidatı aynı değil. Cehmiler kaderi inkar ettiler. Allah'ın az yani ilmini inkar ettiler vesaire yani umumen sifatları inkar ettiler. Hatta selefin dediği gibi aslında onların gayesi yani semada bir ilah yoktur. Sözü ha çünkü sen sifatları bir varlıktan bir zattan ha diri olan yaşayan hayat sahibi olan bir zattan sen sifatlarını inkar ettiğin zaman o zaman asla ne inkar ediyorsun? Zatı inkar ediyorsun. Ama şimdi mesela murciye ne etti yani ameli imandan ihraç etti mesela. Yani ikisi de bidat. Lakin o ameli ihraç, ameli imanın ihraç etme bidatı insanın İslam'ını düşürmez. Ha. Ama sen Allah'ın azze sıfatlarını inkar etmen o senin İslam'ını düşürür. Dolayısıyla ikisi aynı değil. Yani iki bidat. Ha. Ama o da muktedi, o da muktedi. Dolayısıyla burada yani kafir olan, yani cehmi kafirin arkasından ama sahih değildir. Ve bu sadece yani, kafir cehmi değil, bu umumen bütün kafirler yani eğer bir imamın küfrü sabit olmuş ise, sabit ise o zaman onun arkasına namaz kılman caiz değildir. Peki onun küfrü neyle sabit olacak? İşte hücret. hücret ikamesiyle. Hücret ikamesi gerçekleştikten sonra on artık küfrü sabit olduğu ise o zaman artık onun arkasına namaz kılmak sahih değildir caiz değildir. Kılındığı takdirde de sahih değildir. Yani caiz değildir, kılındığı takdirde de sahih değildir. Kale, sonra dediler, yani kim? İbn-i Suhman ile Abdül Latif وَقَدْ يُفَرَّقُوا بَيْنَ مَنْ قَامَتْ عَلِي الْحُجَّةُ أَلَّتِي يَكْفُرُ تَرِكُهَا وَبَيْنَ مَنْ لَا شُعُورَ لَهُ بِذَٰلِكَ Ondan sonra da وَقَدْ يُفَرَّقُوا بَيْنَ مَنْ bir." ikve ve beyen men la şuuru lahu o zaman aynı zamanda nasıl bir ayrım yapıyorlar yani hüccet ikamesi gerçekleşmiş ama hüccet ikamesi ne manada bir hüccet ikamesi hangi meselelerde yani terk edildiği takdirde insan küfrün gerektiren meseleler yani bunlar hangi meseleler dinde açık beyan edilmiş mesele zahir meseleler yani yani terk edildiği takdirde insan küfrün gerektiren meseleler yani mesela namazın terki gibi ha? veyahut da işte hani ihtilaftan çıkmak için diyelim namazın inkarı gibi veyahut da zekatın inkarı gibi, yalanın inkarı gibi. Ha? Bu yani dinde apaçık yani haramlığı beyan edilmiş olan meseleler. Bunu terk ettiğin zaman yani o haramlığı, tasdiki terk ettiğin zaman yani o zaman bu nedir? Bu küfürdür. Tam yani insanı İslamdan ihraç eder. Şimdi o mesellerde hücüti kamesi diyor, diyorlar farklıdır. Ve beyne Sonra bu bahislerde yani bilgi sahibi olmayan, ne mana bilgi sahibi olmayan ya mesele kendi zatında kafiidir veya ama mesele zahirdir ama şahıs nedir? Yani ilme mütemekkin değildir. İlme mütemekkin değildir. İslamda Müslümanların uzak yaşıyor veya tamam nedir? Hadisu Ahdembel İslamdır. Yeni İslam'a yeni girmiştir. Tamam. O zaman bunları ayırt etmen lazım. Yani bu sonra gelecek. Bu yani burada şey etmiş, acele etmiş yani bunu getirerek burada <gülüyor> Allah haline. Bunlar sonra gelecek inşallah. Bunlar artık yani tekfirde, muayen tekfirde aranan şartlar el burada şimdi şeylerin sözünde, Şeyh e, i̇bn Suhman ve Şeyh Abdül Latif'in sözlerinde, yani birincisi kafirin artık küfrü yani sabit olmuş olan bir kişinin arkasına namaz kılmak caiz değildir. Kılındığı takdirde namaz sahih değildir. La tasuhuh halfe kafirin cehmi. Ve burada kafir cehmi yani onun sözü bahis olduğu için yoksa bunu yani küfrü sabit olmuş olan Herkes için geçerli. Ama bununla beraber şimdi Baksimiz Hüccü Dikamesi ya bununla beraber وَقَدْ يُفَرَّقُوا بَيْنَ مَنْ قَامَتْ عَلِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُوا Yani o ameller ki terki halinde senin küfrünü gerektiriyor. Çünkü dinen apaçık beyan edilmiş. Tamam yani onları terk etmen de aslen senin bir maziretin yok. Ancak ne zaman maziret sahibi olursun? Eğer İslam'a yeni girmişsen veyahutta da Müslümanlardan uzakta yaşıyorsan, yani ilme ulaşma imkanın yok ise, o zaman ancak bu meselelerde mazeretli kabul edilirsin. Ve beyne men lâşu ure lehu bezâlike veyahut mı? Bu da diğer taraf, yani bu şeyleri bilmeyen. Niye bilmiyor? Yani dinen apaçık bir an edilmediği için veyahutta da, işte İslam girmiştir veyahut da Müslümanlarda ne hani ilme ulaşma imkanı yoktur. O zaman bunları ayırt etmen lazım. Hani genel bir zahir hafi meseleler ayrımı. Zahir meseleler ve hafi meseleler var. Bunları ayırt etmek ikincisi de ne? O şahsın kendi haline ayırt etmen. Yani bir yani o meseleyi kendi zatına ayırt etmen lazım. Dinde hangi derecede beyan edilmiş? Birinci taksimat, ikinci taksimat de ne? O fiil işleyen fail şahıs onun halidir. İlme il ulaşma imkanı var mı yok mu? İslam'a girmiş mi girmemiş mi? Bu manada adetmen lazım. Ve hâdâl qavlû yemîl-ü ileyhî şeyhul-i islâm. Fil mesâilletî qad yâhfâ delîlûhâ alâ ba'din nâs. İşte bu hani delili mahfi olan, dinde apaçık beyan edilmemiş olan meselelerde diyor işte şeyhul İslam, islâm kastet ibni teymi Allah, Onun da meyleti, görüş budur. Thumme qâsâ alel-cehmiyeti fekâl, yani thumme kim burada qâsâ? Yani i̇bn Suhman rahimullah. Thumme kâse yani i̇bn Suhman Sohman rahimullah. Alal cahmiyeti fekâl ve qad yef'aluhu el mu'minu ma'a gayrihim min al murtaddin iza kana lahum şevketun ve davla ve nususu fi dâlike ma'rufetun meşhurâ. Yani bu burada yani Murat çok açık şey değil ama yani bahiste kitapta gelen bahis aslen birincisi burada yani İbnü Sohman rahimullah yani cehmiye diğer murtetleri de yani ilhak ediyor kıyas ediyor. A burada yani maksat olan nedir? Hani o cehmin arkasına namaz kılmak. Şin cehmin arkasına namaz kılmak caiz mi o zaman? Değil. Tam cehmin arkasına namaz kılmak caiz değildir. Çünkü kafirdir. Kafin arkasına namaza namaz kılmak da caiz değildir. Lakin ne zaman diyor? وَقَدْ يَفْعَلُهُ الْمُؤْمِنِ Yani, yani namazı cehmin arkasında veyahutta da cehmiye kıyasen yani murtedin arkasında kılması caiz olur, mümkün olur. Ne zaman? مَا غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ اِذَا كَانَ لَهُمْ ve وَدَوْلَ Eğer onların gücü ve devleti var ise. Yani neyi kastediyor? Mesela cuma namazları, mesela bayram namazları yani idare kafirin elinde. Ve imamı e, namazı kıldıran da kafir bir imam. Ama şimdi cuma namazı. Cuma namazını sen iştirak etmediğin zaman o zaman bu doğrudan aslen yani eski zaman artık değil. Ama eskiden o nasıl bir mana ifade ediyor? Yani ben bu yani bu idarenin meşruiyetini kabul etmiyorum. Dolayısıyla arkasına namazı terk ediyorum. Dolayısıyla eskilerden bu manda çok nakiller var. Velev ki imamı tekfir etseler de yine cumada onun arkasına namazı kılıyorlar. İşte mesela bu İmam, İmam Melik Rahimullah'a bu kaderi imamı sorduklarına, kaderci imamı sorduklarında diyor kılma diyor. Cuma'yı da mı kılmayım diyor. Kılma diyor. Yani Cuma'yı da arkasına kılma. Ama ne diyor? Yani onlar, yani on, onun gibi hareket et diyor. Sonra namazını kıl. Ha, onun gibi. Yani o zaman ne Cuma'ya iştirak ediyorsun? Ya da iştirak ediyorlardı. Cuma namazını kılıyorlardı. Ne manada? Hareketleri. Yani, namazı niyetlenmeden. Tam namaza niyetlenmeden yani imam gibi hareketleri yapıyordu. Ondan sonra da öyle namazını kılıyordu. Ha bu da niye? İşte çünkü onların şevketi devleti var. Güç sahipleri yani. Eğer sen cumaya iştirak etmesen sana zulmedecek, sana zarar verecek. Dozu buna cevaz ve hatta İmam Ahmet rahimillahu ahu Ebubekr el Eserem Rahimullah. O da soruyor diyor ki yani birisi farzı yani birisi var. Bu Hatta çok daha hafif bir meselede yani bu korku hali değil yani zaruret hali değil. Birisi bir mescide girdi diyor ezan okunduktan sonra yani ezan okundu diyor ve o namazı imamın arkasında namaz kılmayacağız görmüyor. Şimdi ezan okunduktan sonra biliyorsunuz yani camiden çıkmak ne edilmiştir. Şimdi bu bu, hadisli, bu hadisten ötürü diyor yani camiden çıkmak istemiyor diyor. Ama camiden çıkmadığı zaman da o neticede namaza duracaklar. O imam arkasında da aslında namazı caiz görmüyor. Şimdi ne edecek diyor. O da diyor yani arkasında şey eder. Yani onunla beraber kılar diyor. Onunla beraber ne manada? Yani onun hareketlerini yapar. tam onun hareket etki gibi hareket eder. Sonra da namazını kılar diyor İmam Ahmet Rahimullah. Sonra diyor e pek ya şimdi... Hani niye iade etmesi gerekiyor? Niye kılması gerekiyor? Hani ilk namaz sahih olan değil mi? Diyor eğer bu diyor eğer namazı niyet etmediği zaman. Ama namaza niyet ederse o zaman namazı odur ha. olan odur. Yani kıldığı namaz sahihtir. O zaman iki hal var yani bu durumda. Bu şu zamanda da mümkün. Mesela bazı yerlerde bazı kardeşler bazen soruyorlar. Diyorlar işte ben falan falan yerde yaşıyorum. işte şurada çalışıyorum vesaire. İşte cuma namazına gidiyorlar. Mesela bir Diyanet camisinin e, imamının arkasına cuma namazına gidiyorlar. İşte ben de ben gitmesem şöyle olacak, böyle olacak. Yani bir zarar hasıl olacak. O zaman böyle bir ne lazım? O da cumaya gidip yani ya artık iki şekilde yapabilir. Ya namazı niyetlenmez. Sadece İmam beraber yani o da aynı hareketleri yapar yani ama namaza niyetlenmeden sonra da namazını kılar yani öyle namazını kılar ya böyle yapar veyahut da ama namaza niyetlenir ama münferiden yani kendi başına namaza yani imama uymayı değil kendi namazına niyetlenir ve yani o namaz hareketleri denk getirir tabi olmadan o zaman yani kendi namazını kılmış olur. Kendi namazını kılmış olur. Tabi şimdi tabi orada ne muşkulu olacak? Cuma, Çünkü cuma, cuma, cuma iki rekattir. Dört. O dört namaz, rekat kılması gerekecek. Yani ona ihtiyaç yok. Tamam yani ona ihtiyaç yok. Bu yani cuma namazında bu yani bu belki seferi böyle yapılıyor ama seferi niye cuma namazını kılıyor? Zaten gelip kılmaz. <gülüyor> cenazelerde bu çok oluyor hocam. Ha cenazelerde e, sen ha. Sen babası ölüyorsan baban cenazesini kılmıyorsun. Ha evet ha. Yani işte o şeylerde artık yani bu şeylerde bu şekilde yani cevaz verilmiş, hareket edebilir şahıs. Mesela dediğin gibi mesela cenaze namazlarında da çok oluyor. Seferdekin cumalamazı kılınmaz mı efendim? Yok. Yani kılınmaz, kılınabilir yani ihtilaflı mesela bazı alemler. Yani her kim Cuma nidasını işitirse, mesela İbn-i Teymi Rahimullah musafire vacip kabul ediyor. Eğer Cuma namazını şey diyorsa, yani Cuma nidasını işitiyorsa. Ama ekser ulema yani şey biliyorsun Cuma namazının vücud şartlarından birisi şart. ha, ikamettir. Ama burada, el muhim burada bahis yani o zaman yani hani ise, hüccet ikamesi gerçekleşmiş olanın arkasına namaz. O zaman birincisi yani şöyle toplayabiliriz bu mesele. Yani bir hüccet ikamesi ne manada bir <gülüyor> yani küfür, şirk açık olan meselelerde küfür hüccet ikamesinin mahiyeti ve ona göredir. Daha sonra gelecek. Hüccet ikamesinden sonra yine o şirkine, küfrüne devam ederse o zahir olan o zaman kafirdir arkasına namaz caiz değildir. İkincisi, şirk küfür, yani evet şirk küfürdür bidatı ama zahir değil, hafi ise, o zaman bunun hücret ikamesini, o şüphe zahil oluncaya kadar işletilmesi lazım. Zahil olmadığı sürece öyle birisine arkasına namaz kılman caiz olur. Bir de küfür ve şirk olmayan yani bidatlar var. Ha Bunlar da hücret ikamesi gerçekleşmiş ve yani yine inatlaşıyorsa o zaman mübtedî ismini alır eder. lakin hani bidatı şey olmadığı için küfür şirk mahiyetli olmadığı için yine arkasına namaz kılanır. Eğer zaten hafif bir bir bidat ise ve şüphe zail olmamışsa o zaman şüphe zail oluncaya kadar arkasına namaz kılmak caiz olur. Caiz olur ama vacip değildir ha. Hatta yani şey olan imamlarımıza nakil gelen, nakledilmiş olan yani bu manada bidatçılar arkasından namazı terk etmişlerdir. Velev ki o bidatçılığı, yani o bidat onları İslam'dan ihraç edecek, edecek bidatları olmasa da. Yani e, hatta mesela şeyde hmm, Hanbelilerin, Hanbeli ulemasından e, Osman İbni Merzuk Rahimullah, Ebu Amr. O da mesela Mısır'a vardığında Ubeydiler o zaman hakim. Ubeydiler hakim. Ve Ubeydilerin sebebiyle de bidatlar çok yaygın haldeydi halk arasında, dolayısıyla o mesela e, camilerde namazı terk ediyor hatta ashabına da nehy ediyor, camiler namaz kılmaya nehy ediyor. O bidatların yaygınlığından ötürü tam bidatın ve tabi ki Ubeydilerin şeyti yaydıkları bazı şirklerden ötürü namazın men ediyor, dolayısıyla ihtiyaten ha, terkinde bir beis yok ama şu tabi, bununla karıştırmaması lazım bu Yani hani şahsın imanında tavakkuf etmek o ayrı mesele. O ehli sünnet böyle bir görüşü kabul etmez. O bidattır. Yani sen tanımadığın bir kişinin zahiren İslam'ı yani zahir yani İslam'ı izhar eden, tam İslam'ın izhar ediyor. Hiçbir surette de küfür vesaire yok. Ama sen şimdi hani şey yaygındır bu ülkede. Hani Türkiye'de bazı çevrelerin yaptığı gibi bu ülkede şirk küfür yaygındır. Dolayısıyla onun da elbette bu şirki, şirki küfürü kabul etme ihtimali var. Çünkü yaygın. Tamam yaygın. Dolayısıyla biz onun bu şirki, küfürü red ettiğini, inkar ettiğini bilmediğimiz sürece biz bunun arası namaz kılmayız. Ha? Yani bunun bunun İslam'ında tavakkuf ediyoruz. Yani Müslüman mı değil mi bilmiyoruz. Tavakkuf ediyoruz. Bu bidattır ha. Yani bunu hiçbir bir hiçbir alim söylememiştir. Yani bir insanın batını halini bilmemiz lazım ki arkasına namaz kılmak caiz olsun. Yani batının Müslüman mıdır, değil midir? Bunu bilmemiz lazım. Ancak bu halde arkasına namaz kılmak caiz bu. Bunu hiçbir alim söylememiştir. Çünkü hüküm nedir İslam şeriatında? Zahire göredir yani batını biz zaten bat, yani batına ulaşma durumumuz yok ha, bazen batını hali zahir olabilir ayrı mesela ama senin hüküm vermen için batını araştırmakla mükellef değilsin. Ha, İslamını izar etmiş <gülüyor> Müslümandır arkasında namaz kılman caizdir ama bulunduğu bölgede bidatlar hurafalar işte şirkler çok fazla var onun da yapma ihtimali var ha, çünkü yaygın onda da olma ihtimali var. Ha şimdi bu bu şirkleri inkar ediyor mu etmiyor mu? Yani Müslüman mı değil mi manasında? Tavakkuf etmem bu caizdir ha. Ama o şüphe var. O şüphenin zahil olması için. Yani zahil, zahil olmadığı sürece ben ihtiyaten arkası namazı terk ediyorum. Bu eh, seleften gelmiş olan bir görüş. İkisi farklı şeyler. Ha. Evet şu şeyi de yapalım. Son babı. 40 bab. باب فوساق أهل القبلة ولحق الأسماء والأحكام لهم. إكيم مسألة بيرنج مسألة باب بيرنج مسألة نفوساق أهل مسألة ولحوق الأسماء لهم. فوساق بيرفوساق نفاسق جمئي فاسق Fıska fıskan fısk, fesq, yani lügatın fısk asla nedir yani çıkış, yani şey, çıkış yani şey, bir şeyden çıkış ha fısk o dur yani. Tabii şeyde de e, dinen bir tabir olarak şeriatta tabu zannediyor, çıkış en taatilde, Allah'ın itaatinden çıkmak fısk. Doğası fısk yani. Bütün o masiyetleri kapsayan, bütün masiyetlere, bütün yani Allah'ın itaatinden çıkışların hepsine şamil olan bir tabir. Yani fıska küfür de girer, fıska büyük yani kebayir de girer, fıska sagayir de girer. Hepsi fısktır. Dolayısıyla fasık dediğin zaman fasık kafir de olabilir ama Müslüman da olabilir. ha. ha şimdi tabi burada takiyyit geliyor. Fusakü ehlil kible. Tamam mı? Kıble ehlinin fasıkları. O zaman demek ki burada maksud kimler? Müslümanlar. Allah'a asi Müslümanlar. Allah azze ve celle asi olan Müslümanlar. Tamam. Yani burada o zaman kafirler bahis değil. Yani burada bahis kafirler değil. Burada bahis Müslümanlar ama ya küçük günah işleyerek Allah'a Allah'a itaatten çıkmış. Dolayısıyla fasık olmuş. Veyahut da ama büyük günah işlemiş. Allah'a itaatten çıkmış, fasık olmuş. Tabi ki aynı değil. Aha çünkü o masiyetle o masiyet aynı değil. Ona göre fıskın da derecesi farklı olacak. Ama ikisi de yani o manada fasık. Yani Allah'a asi. Yani el fasık ile asi yani manasında. Müslüman asi. Ha şimdi bu Müslüman asi'ye ne? ismin ve hükmün ilhak etmesi. Yani o zaman isim olarak hangi ismi ilhak edecek? fasık ismi bir yani o demek ki, hüccet ikamesinden sonra ancak ilhak eden bir isimdir ve ondan sonra isme de ne hüküm ilhak edecek ne ile beraber hüccet, hüccet ikamesiyle hüccet. tamam hüccet o zaman hüccet ikamesiyle fasık ismini alıyor ve o isme teretüp eden de hükmü alıyor ha hüccet ikamesinden sonra Şimdi قال تعالى fil qâzif qâzif kim yani iftiratan. Ya, özellikle yani İftiratan ne manada iftiraten yani <gülüyor> zina zina <gülüyor> iftirası zina iftirası bu ismi veriyor gazif o ismi veriyor ondan sonra ayet ve la taqbulu lehum shahadatan abada ve ulakehumu'l fasiqun ozmını o, o iftiratına ne diyor ulakehumu'l fasiqun fasık o fâsikun. Fâsikun, fâsikun, yani fasık ismini veriyor ve fasık ismiyle beraber ne de Hüküm de veriyor. Çünkü hüküm nedir? Lâ Onlardan Lâ şahidin onun şahitliklerini kabul etmeyin. Ebeden. O zaman burada Gazıf ismini alıyor. Gazıf çünkü ne? Yani o Gazıf isminin şeyle hücret ikamesiyle bir irtibatı var mı? Yani o iftira onu Onun hücret ikamesiyle bir irtibatı yok. Yani o iftira atıyorsa ismi hak eder iftira atıyorsa iftira ismini hak eder. Lakin fasık ismini hücret ancak hücret ikamesinden sonra yani o işi, işi yani zina yapanlara veyahut bu iftira atanlara fasık ismini ne zaman ancak verilir? Hücret ikamesinden sonra. Ve hükmü de ancak ondan sonra alırlar. İşte şahitliklerin kabul edilmemesi. Ve fil Bukhari enna Ömer radül anhu fi qissati abdillahil mulaqab himaran. Himar ile eee laka himer lakabını almış olan Abdullah diyor. Felem majulde fi şurbi bir رجل من القوم اللهم O içki biliyorsunuz yani meşhur içki bağımlısı ve içki tekrar bir içti iç, iç, içki içtikten sonra celd edildiğinde birisi diyor ki Allahum le'nuhu. Allahum Allahum ona lanet et. Faqala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tel'nuhu. Fevalahi ma alimtu illa inne yuhibbu ve Resuluhu. Tabani yani onu lanet etmeyin. Onu lanet etmeyin, lanet okumayın. Çünkü diyor, "Fevalahi ma alimtu illa inne yuhibbu ve Resuluhu." O Allah ve Resulünü seviyor. O zaman burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o lanete ni mani getiriyor? Onun Allah ve Resulünü sevmesi. Tabii her Müslüman Allah ve Resulünü sever. Burada mani hangi sevgidir? Yani daha fazla bir sevgi. Tamam. Yani burada o zaman birinci neye, neyi neyi del getiriyor burada e, müellif? Birincisi o zaman bu hüküm. Tamam. Hüküm yani. Yani hükümlerde lanet. Evet, Lanetle tel'enuhu yani onu lanet etmeyin. Çünkü lanet etmek nedir? Ahkam'dandır. Yani tazib ahkamındandır. Ha şimdi aslen o içti o işlediği cerimeden ötürü aslen yani fasık oldu. tam zaten julide fışır bu yani o içtiğinden ötürü zaten sopa yani üzerinde hüküm uygulanıyor yani. yani hücre dikamesi gerçekleşmiş. tam hücre dikamesi gerçekleşmiş. Dolayısıyla celd ediliyor, sopa vuruluyor. Yani ismi de aldı fasık. Lakin yine de onunla beraber gelen diğer bir hüküm var. Yani o had cezasıyla beraber gelen hüküm ne? Tazip cezaya lanetle yani lanet okunması aslında onu lanetlemek de caiz olurdu. Lakin onu Resulullah'sa ben ediyor. Ve ona mani olarak da getiriyor? Çünkü o diyor Allah ve Resulü'nü seviyor. O zaman burada yani nebevi dil ile o cezaya mani olarak getirdiği Allah ve Resul sevgisi. Ama bu yani sıradan her Müslüman'da var olması gereken, vacip olan bir Allah ve Ruhu sevgisi değil. Bu daha fazlası. Tam daha fazı. Yani sevgide bir öncülük diyebilirsin. Yani bizim mesela bizim tanımızda çok öyle kardeşler var, yok değil yani. Ve hatta burada birçok öyle kardeş. Yani mesela kardeşler var, bazı günahları var biliyoruz. Bazı masiyetler işliyorlar. Pekala, o maasiyetler den ötürü mesela işte bahsettiği yönü yani mesela o kardeşini o mahsiyetine ötürü kötülemek birincisi kötülemek için ne gerekli? hücret ikamesi yani birincisi onu zaten hücret ikamesi beyan etmen lazım o yine ondan sonra yine o mahsiyetine ısrar ederse o zaman kötülenmeyi hak eder birincisi, israr ediyor mesela, o zaman aslen kötülenmeyi hak ediyor ama o kötülenme yine bir mani gelebilir o da hangi manidir? Allah ve Resulü sevmesi. Şimdi Allah ve Rasulü'nün sevmesi mesela işte neyin alameti ne? İşte burada mesela sebat etmesi. Her şeye rağmen. Yani o masiyetiyle beraber yine burada sebat etmesi. Belki birçok sıkıntılar içerisinde öyle kardeşler var yani. Evlerinde şu anda mesela kış geliyor. Evlerinde soba, odun yok. Veyahut da işte para ihtiyaçları var. Cemaat yeterince şey vermiyor ya şey vermiyor vesaire yani sıkıntılar Abi bütün bu sıkıntıyla beraber yine burada sebat ediyorlar Allah için yani Allah için din için cihad etmekte sabrediyorlar bu onların fazladan bir yani ziyade bir Allah ve Resul sevgisine delalet ediyor yoksa sıradan bir Müslüman başka onlar da biliyoruz çekip gidiyorlar mesela hatta kimisi sebepsiz çekip gidiyor Hatta kimse sebepsiz zaten hiç gelmiyor. <gülüyor> tamam yani o Allah ve Resul sevgisi de mertebe mertebe. Yani burada Resulullah s.a.v. burada mani getirdiği Allah ve Resul sevgisi elbette sıradan her Müslümanda olan bir sevgi değil. ha Yani bu daha yüksek. O daha yüksek olan sevgi mani. Aynı Hatib'in Radül Anhu'nun Bedri olmasını mani getirdiği gibi. Anladınız mı? Bedri olmak Sıradan bir şey değil. Yani her o zaman Müslümanların ekseri şey ederken hatta yani daha birçoğu İslam'a girmemişken o bir öncülük yani. Bir öncülük. Bedri olmak da bir ölçülü öncülük ve başka şeyler yani. Bunlar sıradan olan, ha, sıradan olan bir halin üzerinde olan haller. Bunlar mani olur ve anda Müslümanın, bir hadis-i Jaber, örneğin Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, mırıg alayhi ona bir eşek. yani aşık uğradığında, kat vüsim, o eşek ne olmuş? damgalanmış, damgalanmış. ha, yani dağla, dağlamışlar ateşle, ha, damgalamışlar. Fakat La anallahu ladi onu vesmedeni Allah, lanet etsin. Ve Daha el-Rajulani, felenehuma <Sessizlik> ve İmam Müslim rivayet ettiği hadislerinde iki kişi Resulullah'ın yanına varıyor ve onların halleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öfkelendiriyor ve niye diyor onlara lanet okuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Felenehuma ve sebbehuma. Min hadisi Ayşe. Ve sallallahu aleyhi ve sellem nafran ve kad nahahum sallallahu aleyhi yani bir kuyuya varmayı nehyetmişti. Kendisi varmadan evvel. Ama onlar onun o nehyine itaat etmediler. Ve o varmadan evvel onlar varmışlardı. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları lanet ediyor. Rava muslim min hadithi eb-i fil وَفِي الْحَدِيثِ قِسَّةُ مَا اِذٍ وَالْغَامِدِيَ وَالْمَخْزُومِيَ وَعَمَرْ مَا حَاتِبْ رَضِيَ Yani burada Aynı bunun gibi işte meaizde olsun ya da gamidiyenin, mahzumiyenin yani o zina etmiş olan kadınların ya da daha sonra Ömer Radül Anun hatıbradül Anu kısası ister bu kölesine zulmederken olsun ister bu mektubu gönderdiğinde olsun tam bunlar hepsine yani gösteriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela o zina edenlere mesela onlara kötü konuşmayı men ediyor hatıbin mesela ona da Ömer Radül hemen ne diyor? şu munafından diyor başını vurayım diyor o mektup olayında. Evet. Yani şimdi aslen onların yani o cerimeleri zahir olmuş, sabit olmuş yani. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir belirli halleri yine de cezanın yani aslen hak ettikleri o kötülemeni bahisi o. Had cezası değil. Bahis yani lanet aslen burada. Yani zaten gördüğünüz gibi bütün şeylerde lanet, bütün misaller lanet üzere. Yani o lanetlemek sebbetmek, kötülemek ha? buna bu caiz değildir ve buna da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? mani getiriyor. mani de ne? İşte kimi hallerde veyahut da umumen işte o İslam'daki öncülük veyahut da İslam'da Allah ve Resulü ziyade bir miktarda sevmesi. Yani zina işlemiş olan şeyin işte hamidiyatı yani bunu itiraf etmesi. Yani bu da temizlenmek için arın, arındırılmak için kendisi itiraf edip yani kendisine o zinaya arz etmesi zina suçunu aracımız rejim, rejim, rejim edilmeye kendisine arz etmesi bu elbette bir Allah sevgisine delalet ediyor. Yoksa kaçardı, inkar ederdi. Bunlar hepsi e, kişinin Allah Subhanahu ve Teala'ya olan yani sevgisinin delalet sevgisini delalet sevmesini delalet ediyor. Dolayısıyla o ziyade sevgi ne o lanet lanet okumaya, kötülemeye, işte küfür etme, sebetmeye manidir ha bahis o. Şimdi burada aslen Davi Şeyh Ali bin Hudar yani ihtilafı mevzuya giriyor. Çünkü aslen burada yani lanet okumak caiz mi değil mi o kendi zatında ihtilafın mesele. Tamam. Ha burada şimdi Şeyh Ali bin Hudar yani niye del getiriyor bu laneti? Laneti ceza ahkamından kabul ettiği için. Dolayısıyla hüccet ikamesinden sonra o fasık, tam fasık, zaten ismine hüccet ikamesi gerçekleştiği için alıyor, fasık ismini alıyor. Sonra fasık olma hasabıyla da ne? Aslen lanet edilmeye ya da kötülenmeyi aynı şekilde tazir cezası babından yani tazip olarak hak ediyor. Şimdi lanet meselesini buna getiriyor. Lanet de aslen nedir? Yani bazı alimler laneti umumen cevaz vermezler çünkü المؤمن لا la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'ana mesela hadisi var sonra لا eee başka ne var bu يوم القيامة mu'minu eyok la yakunu la yakunu Evet o da girer, evet. Yani Müslüman la an değildir. Öyle diyor. La an değildir. Ha, tabii la an denilir mübalağa vesinde yani çok lanet eden. La an değildir. Ama bu bu bu rivayetlerin ötürü yani lanet okumayı umumen nedenler var ha, ama bu doğru bir görüş değil. Çünkü zaten Allah Subhanahu ve Teala ne? Elle la lanetullah ale zalimin şey yok yani ulema cevaz vermiş. Ama ihtilaf meselesinde muayyen lanet ha? yani muayyen bir fasıha lanet okumak caiz mi değil mi? Ha şimdi buradaki bütün şeyler rivayetlerde onu ifade ediyor aslında. Ha? Burada yani onu vesmedeni lanet ediyor. Şey Resulullah Allah, onu Allah lanet etsin diyor. O zaman burada muayyene lanet okuyor Resulullah. Sultan. Ve diğer Şin Ayşe hadisinde de fele o ikisini ne etti. Lanet, lanet etti. etti yani o ikisini fele fele o, o muayyen lanet. Ve o şeye Ebû Tufel hadisinde de o nehyine itaat etmeyende lanet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla buradan yola çıkarak diyor ki yani burada ne muayyen lanet. muayen muayyen bir lanet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı muayyen bir lanet var ve yine Tabarani'de vesaire geçen, İmam Ahmet'te vesaire geçen Hadis'te bu Seyekunu, akhir Ümmeti Kâsiyetin ariyat, Rûûsuhunne Ka esnemetil buht Hadisinde İl'anûhunne, fe innehunne Mel'ûnâttir Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İl'anûhunne, onları ne edin? Lanetleyin Zira onlar ne? Mel'ûndir, yani onlar lanetlenmiştir Mesela o hadiste de Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yani muayyenlere lanet ediyor ve hatta lanet edin diyor. O muayyenler kimler? İşte kâsiyetin ariyat o. Giyinmiş çıplak olanlar, o başları, o sonuna kâsimetul bokht, deve evet. hörgücü gibi bağlamış olan kadınlar. Dolayısıyla yani şey babından raci da O yani burada Şeyh Ali bin Hüren dediği gibi raci olan yani, yani tazib babından. Tazib babından e, lanet okumak da yani sabit olan fasıkları lanet okumak caizdir. Ama ne? Hücret ikamesinden sonra. Hücret ikamesinden sonra. Tamam. Burada bırakalım. Gelecek kısımda beşinci kısım. Artık hücret ikamesinden sonra sabit olan hükümler. Subhanaka Allah'ım ve hamdika neşhedü en يطلب العلم والخيط هو درب بهل به ترقى به تحيا عالما حرا فخط سل امام عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ظمت البحور سل امام